Merhabalar, Şeffaf Gündem Programı'na hoş geldiniz. Ben Murat Can Tombil. Ben Oya Özarslan. Bir, e, bugün de bir konuğumuz var. E, PwC Denetim Firması Su İstimali İnceleme Bölümü hizmetlerinden Sayın Bekir Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. E, Bekir Bey'le bugün e, epey bir dönemdir üzerinde çalıştığı su istimallerin önlenmesine ilişkin bir konuyu e, tartışıyor olacağız. Hem mesleki anlamda e, uzun zamandır hizmeti var bu konularda Bekir Bey'in. E, hem de biz e, özel sektöre bir e, ufak ufak bir giriş yapalım dedik. Çünkü özel sektörü oldukça ilgilendiren yeni bir... E, Büyük bir kanunumuz yürürlüğe girecek. Bir Temmuz'dan itibaren yeni Türkçeri'de kanunumuz. Bu çerçevede özel sektörde ne oluyor, ne bitiyor. Özel sektör yolsuzluklar ne kadar açık ve oradaki olan dolandırıcılıklar, şirket içi, özellikle de olan dolandırıcılıklar, işte genel olarak bütün toplumsal düzeydeki yolsuzluğu nasıl etkiliyor, biraz bunları konuşuyor olacağız. Bekir Bey siz biraz önce anlattığınız hem bir teftiş kurulu deneyiminiz var ondan sonra da çeşitli denetim firmalarında bu konularda uzmanlaşmışsınız. Şimdi özel sektörün kendi içindeki yolsuzluklar Konusunda ne diyorsunuz bu aslında biraz e, çok dikkate alınmayan çok e, düşünülmeyen e, bir bölüm müdür yani çünkü yolsuzluk dediğimizde genel olarak işte bir tarafta devlet bir tarafta e, işte bir kişi ya da bir e, özel kişi kurum e, dikkate alınır ama bir yandan da özel e, sektörün de kendi içinde birebir özel sektörün özel sektöre e, karşı olduğu durumlarda e, yaşanan birçok yolsuzluk olayı var e, galiba bu sizin kapsamınıza giriyor. Evet. Ee, özel sektöre baktığımız zaman e, çok çeşitli suistimal türleriyle karşılaşılabiliyor, çok çeşitli ekonomik suçlarla karşılaşılabiliyor. Ee, ancak e, genelde algı e, benim başıma gelmez. E, ben e, bu ekonomik suçlarla karşılaşmam. Benim çalıştığım insanlar kişiler e, dürüst insanlardır. Benim çalıştığım üçüncü kişilerde, üçüncü taraflarda, benim tedarik, tedarikçilerim de, e, benim bahiilerim de aslında dürüst insanlardır. Dolayısıyla benim başıma böyle bir şey gelmez yolundan çıkıyor özel sektörde insanlar. Ancak araştırmalara baktığımız zaman aslında her kesimden, her sektörden ve her büyüklükte firma suistimal olaylarıyla sıklıkla karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla özel sektördeki tüm firmaların suistimale karşı uyanık olması ve bunu e, şirketlerine her türlü riske karşı korudukları gibi su, suistimal riskine karşı da korumaları gerekiyor. E, bu konuda e, PwC firması olarak e, küresel ekonomik suçlar araştırmamız var 2001 yılından beri yaptığımız. E, en son da 2011 yılında e, bu araştırmayı yaptık. Araştırma e, 2011 yılındaki araştırmamız 3877 katılımcıya gönderilen anket vesilesiyle Hı -hı. yapıldı. Tüm dünyada yapılan bir araştırma. Türkiye'de de 55 katılımcı iştirak etti bu araştırmaya. Katılımcı evet. dediğimizde özel şirket temsilcisi mi anlıyoruz? Katılımcılar özel sektörde çalışan, özel sektör ve kamu sektöründe aslında. Kamu sektöründen de katılımcılarımız var. Hı -hı. Üst düzey yöneticiler. Anladım. Risk konusuyla, suistimal riskiyle birebir çalışan ya da firma yöneticisi, firma sahibi olan insanlar. Dolayısıyla onların Su istimalle karşılaşıp karşılaşmadıkları konusu üzerinde konusundan yola çıkan bir araştırma. Baktığımız... Türkiye'yi de kapsayan ama kaç evet. ülke? Türkiye'yi de kapsayan 189 ülke. 189. Diye evet. hatırlıyorum? Hı hı. 189 ülkeyi kapsayan bir araştırma. Baktığımız zaman katılımcıların 3'te 1'inden daha fazlası yaklaşık %34'ü son 12 ay içerisinde en az bir kez suistimal olayıyla karşılaşmışlar. Baktığımız zaman bu oldukça yüksek bir rakam. Üçte biri her 12 ayda bir suistimal olayıyla karşılaşıyorlar. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine baktığımız zaman da bir fark olmadığını görüyoruz. Yani Gelişmekte olan ülkeler de suistimalle sıklıkla karşılaşabiliyorlar. Gelişmiş olan ülkeler de suistimalle sıklıkla karşılaşabiliyorlar. Evet. Bu ikisinin arasında büyük bir ayrım var mı dersiniz? Hani gelişmiş olan ülkelerle. Ayrım sadece şurada var. Transparency International'ın bildiğiniz gibi bir CPI araştırması var. Orada da suistimal algısıyla ilgili bir hı hı. endeks yayınlanıyor. Orada baktığımızda gelişmiş olan ülkelerin aslında çok algı açısından suistimalle karşılaşmayacaklar algısı olduğunu görüyoruz. Çok yüksek not e, sıralamada çok üst sıralarda olduklarını görüyoruz. Hı hı. Ancak fiiliyata baktığımızda, e, yani başlarına gelen son, iki ay, on, on, son 12 ayda başlarına gelen suistimal olaylarına baktığımızda e, aslında onların da e, çok yüksek seviyelerde suistimalle karşılaştıklarını görüyoruz. E, Tabi burada e, gözden kaçırmamamız gereken bir nokta şeffaflık. E, bu ülkeler şeffaf oldukları için e, başlarından geçen suistimal olaylarını raporlayabiliyorlar, e, paylaşabiliyorlar, e, adli yollarla üzerine gidebiliyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde ise e, şeffaflık açısından problemler olduğundan, e, onlar raporlamadıklarından e, bunların sanki e, gelişmekte olan ülkelerde daha az rastlanan olaylarmış gibi göründüğünü Anladım. görebiliyoruz. Halbuki durum yani kazın ayağı öyle değil. Öyle değil, evet anlıyorum. Bir gizlilik kültürü hakim olduğu için e, o yansıtılmıyor bir Hı. şekilde üstü kapatılıyor diyorsunuz Evet. evet. Ee, belki Türkiye'yi karşılaştırırsak bu hem e, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün e, küresel e, yolsuzluk algı ile Aynı zamanda sizin bahsettiğiniz raporla beraber belki bir korelasyon görebiliriz evet. ee, Aslında yine tam bir e, korelasyon değil ters korelasyon söz konusu gibi görünüyor Türkiye Şeffaflık Transparency International'ın CPI araştırmasında 4.4 evet. puanla hı hı. 64, 61, 61. Evet. 61. sıradaydı. Baktığımız zaman aslında suistimal ciddi bir tehdit olarak görülüyor gibi görünüyor aslında algı olarak. Ama fiiliyata baktığımızda bizim yaptığımız araştırmada gördük ki Türkiye'de katılımcıların yalnızca %20'si. Son 12 aylık dönemde bir suistimal ile karşılaştırdıklarını bildirmişler ve Türkiye'de sanki hiç suistimal olayı olmuyormuş. 189 ülkeden en başarılılarından birisiymiş gibi de görünüyor bu anlamda. Hmm. Halbuki biz biliyoruz ki durum aslında böyle değil. E, raporlama korkusu olduğundan e, şirketlerin kötü itibar, e, itibarlarını zedeleyeceği düşüncesi hakim olduğundan aslında raporlamalarından kaynaklanan bir durum bu. Evet burada aslında bir şey söylemiştiniz. Yeni Zelanda ile ilgili bir karşılaştırma yapmıştık. Evet. Mesela Yeni Zelanda Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün e, bu yolsuzluk algı endeksinde ilk e, sıralarda hatta ilk sırada yer alıyor. 9.5 evet. e, gibi bir de bir e, şeyi var puanı var. Hı -hı. E, yani buna baktığımızda Yeni Zelanda'da sanki daha çok oluyor gibi gözüküyor sizin e, araştırmalarınızda Evet bizim mi? araştırmamızda da e, %50 yani e, katılımcıların Yeni Zelanda'dan katılımların Hı -hı. %50'si son 12 ay içerisinde bir suistimal olayıyla karşılaşmışlar. Ee, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yeni Zelanda'da da tüm suistimal olayları, tüm ekonomik suçlar yani raporlanabiliyor. Ee, bunu takip edebiliyorsunuz. Bu da şeffaflıkla ilgili bir konu aslında. Aslında bu şeffaflık ve yolsuzluk e, ilişkisinde yeni bir e, yeni bir şeye götürüyor bizi. Yeni bir yola götürüyor. Yani e, işte ne kadar çok şeffaflık olursa aslında bu yolsuzluğun ortaya çıkması için de e, ona uygun, ona elverişli bir e, imkan hazırlıyor ki insanlar e, bunu açıklıyorlar, bunu raporluyorlar, bunun üstünü kapatmıyorlar. E, halbuki e, işte yolsuzluk algısı çok yüksek olan ülkelerde ee, bir şekilde bunun üstü kapatılıp işte kol kırılır yeni içinde gibi e, halledilebilecek yollara başvurulduğunu anlıyoruz. Burada. Evet. Belki buradan e, hangi sektörlerde durumun daha fazla görüldüğünden bahsedebilmek mümkün olabilir. E, sektörlere baktığımız zaman da e, PwC tarafından e, hazırlanan küresel ekonomik suçlar e, araştırmasında 2011 yılında e, dünya genelinde e, iletişim e, sektörünü e, sigorta sektörünün, e, otel ve turizm hizmetleri sektörünün, finansal hizmetler, e, perakende ve tüketim mamulleri sektörünün e, istimali oldukça açık olduğu e, görülebiliyor. Baktığımız zaman e, iletişimde yüzde 48 e, katılımcıların yüzde 48'i e, son 12 ay içerisinde bir suistimal olayıyla karşılaşmışlar. E, sigorta sektöründe de öyle. E, otelcilik e, ve turizmde de e, yüzde 45'lik bir oran görüyoruz. Ee, perakende ve tüketim muamelerinde de %42'lik bir oran görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, su istimali en açık e, sektörler bunlar diyebiliriz. Tabii ki bu demek değil ki diğerleri aslında açık değil. Çünkü e, en düşük su istimale karşılaşma oranı %22. E, dolayısıyla bütün sektörler aslında %20 ve %48 arasında değişen oranlarda su istimale açıklar. Ve zannedersem sadece şirket içi e, su istimallerden de bahsetmiyoruz burada. Evet. Ee, sadece su, e, şirket içi su istimallerden bahsetmiyoruz aynı zamanda dış kaynaklı su istimaller dediğimiz işte tedarikçinin e, neden olduğu e, bayilerin neden olduğu müşterilerin neden olduğu su istimallerde e, söz konusu e, bu açıdan da baktığımızda e, iç su istimali yani şirketin kendi personelinden kaynaklanan e, su istimali e, daha çok yapı endüstrisin evet. yapı endüstrisinde rastlandığını görüyoruz yapı ve mühendislik endüstrisinde bunun haricinde e, pharma sektöründe yine ilaç e zaten, sektöründe evet. e, sıklıkla iç su istimalleri rastlıyoruz e, bunun tam tersi sigorta sektöründe e, tahmin edebileceğiniz gibi e, daha çok dış kaynaklı e, su istimaller görüyoruz yine finansal servisler e, finansal hizmetler sektöründe de bankacılıkta Faktörün şirketlerinde de dış kaynaklı, işte Çek tahrifatı, müşteri tarafından yapılan verilen yanlış beyanlar gibi suistimalleri rastlıyoruz. Aslında bu şuna da işaret ediyor. Yine bir başka araştırma vardı. Ee, yine Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün rüşvet veren ülkeler anla, e, araştırması vardı. Burada da işte rüşvetin bir ülkeden başka bir ülkeye ihracından bahsediyordu. Orada e, sektör olarak da değerlendirmişlerdi. Ve en çok aslında hani problemli şirketler olarak, problemli alanlar olarak mesela şey gösteriyordu. Yine de müteahhitlik şirketleri, yapı, inşaat, e, sektörü. inşaat sektörü gösteriliyordu. Bu da aslında örtüştüğünü gösteriyor bir anlamda galiba bulguların birbiriyle. Evet. Ee, bu arada bir birkaç dakikalık bir ara vereceğiz. Bir müzik dinleyeceğiz. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Eee Ilfah Sowaye dinliyoruz Charles Aznavur'dan. Hele pour savoir. Well encore sourire Quan le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer il faut savoir coûte que coûte... Garder toute sa dignité Et malgré ce qu'il nous coûtent, en coûte S'en aller, sans se retourner Face au destin qui nous désarme Et devant le bonheur perdu c'est ses larmes Mais moi, mon cœur Je n'ai pas su Il faut savoir Quitter la table Lorsque l'amour est desservi Sans s'accrocher l'air pitoyable Mais partir sans faire de bruit Il faut savoir Cacher sa peine Sous le masque de tous les jours Et retenir les cris de haine Les derniers mots d'amour Il faut savoir Rester de glace Et taire un coeur Qui meurt déjà Il faut savoir Garder la face Mais moi je t'aime trop merhabalar tekrar ee, şeffaf Gündem programında e, su istimal e, türlerini konuşuyoruz ve e, bu çerçevede de PwC'den Suistimal İnceleme Bölümünden Bekir Bey ile beraberiz. Bekir Bey bize şimdi PwC'nin bütün dünyada yaptığı bir araştırma var, küresel bir araştırma. O araştırmanın sonuçlarından bahsedecek en çok çarpıcı noktalar neydi, ne çıktı, özel sektörün raporu nasıldır yani bir onu alalım. Ee, i̇lk bölümde e, üzerinden geçtiğimiz üzere aslında e, özel sektör e, özel sektör diye tabir ettiğimiz tüm sektörler özel sektörün altına sıralayabileceğimiz tüm sektörler su riskine açık ee, dolayısıyla e, bu noktada artık e, bu sektörlerde karşılaşılabilecek su türlerine bir e, bakabiliriz araştırma e, araştırmanın üzerinden baktığımız zaman ağırlıklı olarak şirketlerin varlıkların kötüye kullanımı e, ekonomik suçlarıyla karşılaştıklarını görüyoruz. Bunun içine ne girer? İşte zimmet, hırsızlık, e, satış faturaları üzerinden gerçekleştirilen su istimaller, borçlu sistemlerin kötüye kullanılması yöntemiyle yapılan su istimaller, e, çek tahrifatı, işte harcama faturalarının e, usulsüz kullanımı, usulsüz beyan ile ilgili iç su suistimaller gibi su karşılaşıyor e, firmalar ağırlıklı olarak. Baktığımız zaman e, son 12 ay içerisinde bir su olayla karşılaşan firmaların yüzde 72'si. Varlıkların kötüye kullanımı e, altında sınıflandırabileceğimiz suistimal türlerinden bir tanesiyle yüzleşmiş. Yani bu gibi hani teknik terimlere aşina olmayanlar için Hı -hı. biraz açar mısınız bunu? E, tabii ki varlıkların kötüye kullanımı e, dediğimiz zaman e, şirket varlıkların, şirketin e, normalde şirketin ofisinde bulunması gereken şirketin olan varlıkların personeller ya da üçüncü e, kişiler tarafından e, kendi ofislerine geçirilmesi. Zimmet gibi. E, zimmet gibi hırsızlık gibi hı hı. E, kendileri tarafından kullanılması, kendi çıkarlarına kullanılması hı hı. gelir. Zaten suistimalinin tanımına da baktığımız zaman e, üçüncü bir kişinin, e, bir şirketin ya da işte e, bir başkasının e, farklı yöntemlerle kandırılarak e, zarara uğratılması ve bu zarardan da bir çıkar elde etmek olarak tanımlanabilir suistimal. E, baktığımız zaman da e, varlıkların kötüye kullanımında işte zimmet gibi, hırsızlık gibi e, suçların e, özel sektör <gülüyor> Firmaların başına sıklıkla geldiğini e, hı hı. görüyoruz. <gülüyor> Zaten e, medyadan da takip edersek e, Türkiye'deki büyük şirketlerin sıklıkla bu tarz olaylarla karşılaşabildiklerini e, görebiliyoruz. Bu noktada benim aklıma Yunanistan örneği gelmişti. Belki de bu bahsettiğiniz <gülüyor> olaylar yüzünden Yunanistan'da büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ve bundan ötürü de ülke e, şu anda içinden çıkılması çok zor olan bir durumda bulunmakta. Evet. Aslında baktığımız zaman e, Türkiye örneğini de hani 2001 krizinde e, işte e, 2001 krizi üzerinden Türkiye örneğini de verebiliriz. İşte batan bankalar, e, bankalarda gerçekleşen hani farklı olaylar. Şirketlerin ee, içine boşaltılması. Hı -hı. E, Türkiye'deki gibi Yunanistan örneğini de verebiliriz. Ya da işte e, bu algının tetiklediği aslında ve gerçekte de olan işte Arap Baharı'nın geçen yıl e, son, e, ortaya çıkmasına neden olan olaylar. Bunların tamamı örnek olarak verilebilecek şeyler ee, Tabi Arap Baharı biraz daha hani kamu e, gibi görülebilir ama işte e, kamunun desteklediği özel sektör şirketlerinin de nasıl büyüdüğü hangi nerelere geldikleri evet. e, Aşikar Yani Arap Baharı ile aslında yolsuzluk arasında direkt bir ilişki var diyebiliriz evet. yani onun yarattığı bir, o bir haksızlık duygusu isyana sürüklüyor <gülüyor> insanları ister istemez ee, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bir şeyler anlatıyordunuz ben Hı. hani o arada buna ilişkin bir bulgu var mı ama mesela e, bu bu tür suistimal olayları e, hangi tür yöneticilerde ortaya çıkıyor daha çok üst düzey mi Hı. orta düzey mi ona ilişkin bir şey var, onu da almak ee, isterim baktığımız zaman e, suistimali gerçekleştirilen, gerçekleştiren gerçekleştiren kişiler e, yani bunu aslında ikiye ayırmak lazım e, iç suistimal e, yani Şirketin kendi personeli tarafından gerçekleştirilen suistimal ya da şirket tarafından gerçekleştirilen suistimaller de olabilir. Bir de dış suistimal olarak ikiye ayırmak lazım bunu. İç suistimalde baktığımızda henüz üst düzey yönetici olmamış, orta seviye yönetici ve altındaki personelin daha çok suistimal gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak suistimalin yarattığı maddi kayba baktığımız zaman da Az da olsa üst düzey yöneticilerin yaptığı suistimallerin şirketlere daha çok zarar verdiğini, Hı -hı. daha çok maddi kayba neden olduğunu görüyoruz. Büyük ölçekli, büyük evet. ölçekli daha tutulandırıcılık hadiseleri üst düzey yöneticiler tarafından işleniyor diyebiliriz. arttıkça Hı -hı. zarar da artıyor. <gülüyor> baktığımız yine e, araştırma sonuçlarına baktığımız zaman da e, şirketlerin e, en az beşte birinin e, bu suistimallerden beş milyon dolar ve üzerinde bir zarara... E, ...kayba Aa. uğradıklarını görüyoruz. Ciddi bir rakam. Ee, yine... <gülüyor> Bunların aslında bu zararın da sonradan... ...hani tüketeceği bir şekilde... ...yansıtıldığını evet, düşünüyoruz. Fiyatların, evet. fiyatların yüksek tutulması. hani evet. e, Bir... hani e, ...çok revaçta olan bir konudur. Kayıp kaçak bedeli elektrikte. Aynen onun gibi e, evet. kayıp kaçak bedeli olarak... E, ...şirketler tarafından fiyatlara... ...yansıtılıyor aslında bu aranlar. Yine baktığımızda dış suistimalde de daha çok müşteriler tarafından şirketlerin dolandırıldıklarını görüyoruz. Şirketler sonrasında da tedarikçiler, işte bayileri ve diğer iş yaptıkları üçüncü taraflar tarafından dolandırıldıklarını görüyoruz. Bu sonuculara baktığımda ben şunu da görüyorum. Galiba şu geçtiğimiz yıl içinde yüzde otuz dördü yani araştırmaya katılanların yüzde otuz dördü aslında böyle bir e, ekonomik suçla karşılaştığını söylüyor ve evet. 2009'la karşılaştırıldığında da 2009'da %30'muş bu oran. Evet. Orada hani bir belli bir artma söz konusu. Hani e, bu dolandırıcılık ya da yolsuzluk gibi haditelerin kontrol altına alınması değil. Bunların yükselmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız evet. değil mi? E, suistimal olayları e, durmadan artıyor aslında. E, kriz dönemlerinde daha çok artmakla birlikte tabii belli türleri için konuşmak lazım. Örneğin. ...finansal tablo üzerinde yapılan e, oynamalar, e, finansal tablo suistimalleri daha çok kriz dönemlerinde artıyor. E, şirketler karlarını normalde olmadığı seviyelerde göstermek için bir takım usulsüz yöntemlere başvurabiliyorlar. E, yine e, burada cybercrime, e, belki siber suçlara ayrı bir parantez açmak lazım. E, son dönemde oldukça, oldukça revaçta olduğu için bizim 2009 araştırmamızda bu oran %1 iken şu anda %23'ler seviyesinde. Hmm. Çok ciddi bir artış söz konusu. Ee, hepimizin başına gelen işte e, banka bilgilerinin ele geçirilmeye çalışılması işte Hı -hı. E, phishing dediğimiz e, olaylar internet sitelerinin e, internetin ve bilgisayarın yoğun olarak kullanılması ile birlikte onun üzerinden gerçekleştirilen suçlar giderek artıyor. Aslında Hı -hı. bu da beklenen bir şey. E, teknolojinin hayatımızda daha çok yer alması. Teknolojinin ...işte ekonomik hayatımızı da etkiliyor olması... ...işte banka işlemlerimizi bilgisayarlar üzerinden yapıyor olmamız... ...işte artık para taşımıyor olmamız... ...alışverişlerimizi internet üzerinden yapıyor olmamız... ...suistimali gerçekleştiren kişilerin de bu noktalara ilmeğini sağlıyor. Evet özellikle şirket bilgilerinin internet üzerinden saklanması, kullanılması... Evet. Sadece şirket de değil aslında kamu sektöründe de yakın zamanda bununla alakalı haberler çıkmıştı. Evet. Gayet tehlikeli bir duruma sokuyor galiba. Evet bir taraftan teknolojinin sağladığı kolaylıklardan faydalanırken bir taraftan da bu kolaylıkların sadece bize değil kötü niyetli insanlara da bir takım fırsatlar çıkardığının farkında olmamız ve buna göre yaşamamız gerekiyor. Evet. Bir de şeyi gördüm ben burada bir şöyle bir bulgu gördüm. Bu dolandırıcılıkla ilgili bir risk değerlendirmesi yapmış olan şirketler aslında bunu yakalamaya tabi anlaşılır bir şey burada evet. bunu daha Hı. çabuk yakalıyorlar şeklinde bir şey. Yani risk değer buna ilişkin specific risk değerlendirmesinin yararlı olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, ekonomik suçu engellemek tamamıyla yok etmek mümkün değil elbette. Ee, i̇nsanlar bir şekilde bunun önüne geçebiliyorlar ama şirketlerin muhakkak e, kurumsal yapıya kavuşmaları, şeffaf olmaları e, ve e, prosedürlerini, politikalarını oluşturuyor olmaları gerekli. E, sonrasında da e, bu şirketlerin faaliyetlerinin bu politika ve prosedürlere uygun olarak ilerliyor olması gerekli. E, muhakkak suistimal engelleyici kontroller e, kurmuş olmaları ve bu kontrollerin de çalışıyor olduğunu biliyor olmaları gerekli. Bu nedenle eee e, riskini e, engellemeye yönelik kontrollerin sürekli gözden geçirmeleri, suiistimal riski değerlendirmeleri yapmaları gerekli. E, son, son olarak da e, şirket e, şirketin tamamını kapsayan e, işte e, ihbar hattı gibi, e, engelleyici önlemler gibi e, Önlemleri de muhakkak uyguluyor olmaları gerekti ki suistimali minimum düzeylere indirebilsinler. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biraz özel sektör ve yolsuzluk, özel sektörün ne kadar şeffaf olduğu konularını bu haftadan itibaren konuşmaya devam edeceğiz. Bekir Bey'i belki bir kez daha misafir ederiz. Özellikle cybercrime konusunda daha uzun uzun konuşmamız gerektiğini hissettik biraz sohbet ederken. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu o haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Herkese aydınlık günler.